Ankebut suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim İnsanlar imtihan edilmedenin sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Yemin olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Elbette Allah doğruları bildirip ortaya çıkaracaktır. Yalancıları da mutlaka bildirip ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar bizi geçebileceklerini... Yani bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın belirlediği zaman elbette gelecektir. O duyandır, bilendir. Cihad eden yani fedakarlık yapan kişi ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz ki Allah alemlerden zengindir. İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örtecek, ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz. Biz insana ana babasına güzel davranmasını emrettik. Onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz sadece banadır. Elbette yapmış olduklarınızı size bildireceğim. İman edip iyi işler yapanları da elbette iyilere katacağız. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi görür. Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizin idik derler. Allah insanların kalplerinde olanları iyi bilen değil midir? Allah iman edenleri elbette bildirip ortaya çıkaracaktır. İki yüzlüleri de elbette bildirip ortaya çıkaracaktır. Kafir olanlar iman edenlere bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı da biz yüklenelim derler. Oysa günahlarından hiçbir şeyi asla yüklenici değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdır. Elbette kendi yüklerini yani günahlarını ayrıca kendi günahlarıyla birlikte sebep oldukları diğer günahları da taşıyacaklardır. Uydurdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Yemin olsun ki biz Nuh'u kendi halkına göndermiştik. Bin seneden elli yıl eksik bir süre onların arasında kalmıştı. Onlar haksızlık ederken sonunda tufan kendilerini yakalamıştı. Biz onu ve gemideki halkı kurtarmış ve o olayı alemlere ibret yapmıştık. İbrahim'i de elçi olarak göndermiştik. Kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin, ona karşı takvalı olun. Bilirseniz bu, sizin için hayırlı olandır Siz Allah'ın peşi sıra bir takım putlara tapıyor Asılsız sözler uyduruyorsunuz Şüphesiz ki Allah'ın peşi sıra taptıklarınız Size rızık veremezler Rızkı Allah katında arayın Ona kulluk edin Ve ona şükredin Yalnızca ona döndürüleceksiniz Size tebliğ edileni yalanlarsanız Elbette sizden önceki milletler de gerçekleri yalanlamıştı Elçiye düşen görev Yalnızca apaçık tebliğdir Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını Sonra da bunu nasıl tekrarladığını hiç düşünmezler mi? Şüphesiz ki bu Allah'a kolaydır De ki yeryüzünde dolaşın ve Allah yaratmaya nasıl başlamış bir bakın Allah bundan sonra son yaratılışı yani ahiret hayatını da gerçekleştirecektir Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir O dileyene yani layık gördüğüne azap eder Dileyene yani layık gördüğüne ise merhamet eder. Yalnızca ona döndürüleceksiniz. Yerde ve gökte Allah'ı asla aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'a rağmen dost da yardımcı da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı ise, onu öldürün veya yakın demelerinden başka bir şey olmamıştı. Ama Allah onu ateşten kurtarmıştı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir toplum için dersler vardır. İbrahim şöyle demişti. Siz sadece aranızdaki dünya hayatına özel bir sevgi uğruna Allah'ın peşi sıra bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve bir kısmınız bir kısmına lanet edecektir. Barınağınız ateştir. Sizin için asla yardımcılar da yoktur. Lut da ona iman etmişti ve İbrahim doğrusu ben Rabbime yani emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz ki yalnızca o güçlüdür, doğru hüküm verendir demişti. Biz İbrahim'e İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u lütfetmiş, peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere vermiştik. Ona böylece dünyada ödülünü vermiştik. Şüphesiz ki o ahirette de iyilerden olacaktır. Lut'u da elçi olarak göndermiştik. Kavmine şöyle demişti. Şüphesiz ki siz sizden önce alemlerden yani insanlardan kimsenin sizi geçmediği bir çirkinliği yapıyorsunuz. Siz erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda o çirkinliği mi yapacaksınız? Kavminin cevabı ise. Doğru söyleyenlerden sen bize Allah'ın azabını getir demelerinden başka bir şey olmamıştı. Lut, Rabbim şu bozguncu topluma karşı bana yardım et diye dua etmişti. Elçilerimiz İbrahim'e çocuk müjdesini getirdiklerinde şöyle demişlerdi. Biz bu şehir halkını helak edeceğiz. Şüphesiz ki oranın halkı zalim kişilerdir. İbrahim şöyle demişti. Ama orada Lut var. Melekler ise... Biz orada kimin bulunduğunu çok iyi bilenleriz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Sadece hanımı hariç. O azapta kalacaklar arasındadır demişlerdi. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onların yüzünden üzülmüş ve onlardan dolayı içi daralmıştı. Ona korkma tasalanma şüphesiz ki biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan hanımın hariç. Demişlerdi. Şüphesiz ki biz yoldan çıkmalarına karşılık bu şehir halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz. Yemin olsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için oradan apaçık bir delil bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri şu aybı elçi olarak göndermiştik. Şöyle demişti. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Kavmi onu yalanlamıştı. Bunun üzerine kendilerini korkunç bir sarsıntı yakalamıştı ve yurtlarında dizüstü çökmüşlerdi. Ad ve Semud kavimlerini de helak etmiştik. Sizin için onların durumu oturdukları yerlerin kalıntılarından anlaşılmaktadır. Şeytan yaptıkları işleri kendilerine süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Karun'u. Firaun'u ve Haman'ı da helak etmiştik. Yemin olsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde kibirlenmişlerdi. Azabımızı geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırmıştık. Kiminin üzerine taş göndermiştik. Kimini korkunç bir ses yakalamıştı. Kimini yerin dibine geçirmiştik. Kimini de suda boğmuştuk. Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine yazık etmekteydiler. Allah'ın peşi sıra dostlar edinenlerin örneği, yuva edinen dişi örümceğin örneği gibidir. Şüphesiz ki yuvaların en dayanıksız olanı elbette örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah kendisinin peşi sıra onların yalvardıkları şeyleri bilmektedir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. İşte biz şu örnekleri insanlar için veriyoruz. Onları gerçeği bilenlerden başkası akıl etmez. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir delil vardır. Sana vahyedilen kitabı tilavet et. Yani okuyup aktar ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. İçlerinden haksızlık edenler hariç, Kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki ''Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tektir ve biz ona teslim olmuşuzdur.'' İşte böylece sana kitabı yani Kur'an'ı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez sen bundan önce ne kutsal bir kitap okur ne de onu sağ elinle yazardın. Öyle olsaydı gerçeği iptal edenler elbette kuşkuya dalarlardı. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. O zalimler ona Rabbinden başka ayetler yani mucizeler indirilmeli değil miydi demişlerdi. Deki ki ayetler yani mucizeler sadece Allah katındandır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine tilavet edilmekte yani okunup aktarılmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Elbette iman eden bir toplum için onda rahmet ve gerçeğin hatırlatması vardır. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Senden azabı acele getirmeni istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı azap onlara elbette gelip çatmıştı. Onlar farkında değilken o azap ansızın kendilerine gelecektir. Evet senden azabı acele getirmeni istiyorlar. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepe çevre kuşatıcıdır. O gün azap Onları hem üstlerinden hem de ayaklarının altından kaplayacak ve Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir. Yalnızca bana kulluk edin. Her nefis, her can ölümü tadıcıdır. Sonunda sadece bize döndürüleceksiniz. İman edip iyi işler yapanları, evet onları içlerinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine, Elbette yerleştireceğiz Böyle iyi işler yapanların ödülü ne güzeldir Ödülü hak edenler sadece Rablerine güvenerek sabredenlerdir Nice canlı varlık vardır ki rızkını yanında taşımıyor Onlara da size de rızık veren Allah'tır O duyandır, bilendir Onlara gökleri ve yeri yaratan Güneşi ve ayı emri altında tutan kimdir diye sorsan Elbette Allah derler Allah'a kulluktan Nasıl da döndürülüyorlar? Allah kullarından rızkı dilediğini açarak bol da verir, ona kısarak dar da verir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki övgü Allah içindir. Esasında onların çoğu akıl etmezler. Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Şüphesiz ki ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona özgü kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat onları karaya kurtarıp çıkarınca bir de bakarsın ki kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için Allah'a ortak koşmaktadırlar. Bir süre daha yararlansınlar bakalım. İleride gerçeği bilecekler. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken Mekke'yi güven içinde saygın bir yep yaptığımızı görmediler mi? Onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük edip batıla mı inanıyorlar? Allah'a yalan uydurandan ve kendisine gelmişken gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki? Cehennemde kafirlere yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenleri yani fedakarlıkta bulunanları elbette kendi yollarımıza ulaştıracağız. Şüphesiz ki Allah Güzel davrananlarla beraberdir.